Bir daha görüşürüz. Kursala yolculuğumuz devam ediyor. Umarız bizlerle birlikte güzel, keyifli saatler, zamanlar geçiriyorsunuzdur. Bugün Eyüp'teyiz sayın seyirciler. Yönetmen arkadaşımız Alper Tulun zannediyorum şu anda sizlere bu güzel manzarayı gösteriyordur. Arkamda Eyüp Sultan Camii görüyorsunuz. Bir taraftan harika bir fıskiye. Etraf kalabalık. Kediler, kuşlar. Evet güzel bir gündeyiz ama şunu da hemen söyleyelim. Etraf çok kalabalık Eyüp Sultan'a çok fazla ilgi var dolayısıyla diğer yayınlarımızda olduğu gibi e, daha sade bir görüntü veremiyor olabiliriz kalabalık belki vatandaşlar biz sohbet ederken yanımıza gelecektir ama olsun biz bundan çok e, memnuniyet duyuyoruz umarım sizde keyif alırsınız diyelim ve emin ışık efendim hayırlı ramazanlar hayırlı ramazanlar hayırlı günler sağolunuz çok teşekkürler e, kabul ettiğiniz için geldiğiniz şartlar. için sağolunuz evet. bugün çok önemli bir konuyu sizinle Hoşçakalın. konuşacağız sizin eee Açıkçası engin tecrübenize dayanarak açıklamanızı rica edeceğiz. Fatiha ve İhlas surelerinin anlamları bugünkü e, konu başlığımız olacak. Şimdi bizim kültürümüzde hani Kur'an'ı çok bilmeyen dahi üç ihlas bir Fatiha der ve duasını eder. Ve Allah'a yakarır, Allah'ına e, ulaşır. Bu iki sureyi özellikle diğerlerinden ayıran nedir? Bu iki sureyi diğerlerinden ayıran burada Allah'ı anlatıyor. Cenab-ı Hakk'a anlatıyor. Bizi yaratanı anlatıyor. Ee, Kur'an'ın her tarafı böyle Cenab-ı Hakk'a anlatmaz. Bazı bölümler vardır. Mesela Fatiha gibi, İhlas gibi, Ayet-el Kürsi gibi, Haşir Suresinin son üç ayeti gibi, Huvallahu lezi gibi bu bölümler doğrudan doğruya Allah hakkındaki sağlam düşünceyi, sağlam inancı. Çünkü sağlam inanç, sağlam bilgi üzerine kurulur. Sağlam bilgi yoksa e, elde böyle müphem yahut da karışık bilgiler varsa yahut içinden çıkılmayan böyle fülü sizin tabirinizde kullanayım Bir takım efsanevi rivayetler varsa onun üzerine sağlam inanç kurulmaz. Evvela Allah bizi sağlam bilgilerle bilgilendiriyor, biz size girdik diyor. Onun üzerine de ha, burada Allah kendi kendisini bize tanıtıyor. Bizim aklımız Allah nasıl bir varlık olduğunu tanımaya gücü yetmez. Ortada görünen bir şey yok. Hatta onun yarattıklarını doğru dürüst tanıyamıyoruz. 40 sene arkadaşlık yapıyoruz, bakıyoruz ki sen bildiğim gibi çıkmadın diyoruz. Yani insanlar dahi birbirlerini tanımakta zorlanıyorlar. Şimdi ben size sormak istesem, ben size ilk defa karşılaşıyoruz değil mi şu anda? Evet sizin nerede eğitim gördünüz, nerede doğdunuz, kimin kızı, kimin bilmem işte görevlisi, göre bunların en doğru bilgisini nereden alırım? Sizden alırım. İsminizi soruyoruz evvela. Nerede doğdun, nerede okudun falan diyoruz. En doğru bilgi sahibinden gelir. Bize Cenab-ı Hak kendisini en doğru bilgilerle tanıtıyor. Onun için bu Bizim iman ve inancımızın, inancımızın temel ölçülerini bize veriyor. Allah hakkında yanlış düşüncelere, yanlış kanaatlara sapmamızı önlüyor bir defa. Kur'an'ın vazifesi, gelişinin esas sebebi bize Cenab-ı Hakk'ı doğru tanıtmak ve onun karşısındaki görevlerimizi hakkıyla yapmak, bir de onun yarattıklarına karşı görevlerimizi öğretmektir. Kur'an fazla bir şey öğretmiyor bize. Allah'ı doğru bir, ona sağlam inançla bağlan, ona olan görevini, kulluk görevini yap ve onun yarattıklarına karşı da görevlerin şunlar şunlardır diyerek bize bildiriyor. İşte bu sureleri Kur'an-ı Kerim'in diğer surelerinden, diğer yerlerinden ayıran, Belli başlı özellikler bunlardır. Ben evvel Fatiha suresinin Türkçe anlamını okuyacağım çok size. Çok memnun olurum. Hocam evet. zaten Fatiha evet. ilk sure evet. ve her rekatta okunuyor, çok sıklıkla okunuyor. Şimdi ilk sure değil, ilk sure deyince ilk gelen vahiy, İkra suresinin ilk beş ayetidir. Hayır başlangıç olarak ilk sure dedi. Evet onu söyleyeceğim şimdi. Yani sure olarak, tam sure olarak gelen ilk suredir. Evet. Yine erken gelen surelerdedir. Yani Peygamber Efendimiz işte vahiy. Zaten arkasından Müzzemmil suresinin birinci bölümü, baş kısımları gelmiştir. Ondan sonra Müddessir suresinin baş kısımları gelmiştir. Ondan sonra Nun suresinin birinci baş kısımları gelmiştir. Vatturi ve kitabin mestur diye bu sureler zaten bu surelerin hangi aralıklar, hangi sırayla yani hangi kronolojik sırayla geldiği rivayetlerden çıkarılmıştır ve Kur'an'larda bellidir. Falan sure filan sureden sonra. İşte bu ilk gelen tam sure. Bütün olarak gelen yedi ayetli bir suredir bu. Bismillahirrahmanirrahim. Esirgeyen, kayıran Allah'ın adıyla. Şimdi esirgeyen, bağışlayan diye bazı kitaplarda tercüme edelim. Bağışlamak manasına gelmez. Kayırmak manasına gelir. Errahman, esirgeyen demektir bütün varlıkları. Errahim, kayıran demektir. Anne bütün çocukları, yavruları esirgemeye çalışır. Ama kendi yavrusunu kayırır. Hı hı. O manayadır efendim. Ha. Fatiha'da devam ediyoruz. Allah'adır hamdü sena. Bütün alemlerin Rabbi. Esirgeyen ve kayıran din gününün tek sahibi. Biz ancak sana Rabbimiz sana ibadet eyleriz. Hep senden yardım dileriz. İlet bizi doğru yola. Nimet verip kolladığın hiç gazaba uğramamış, şaşırmamış ve sapmamış olan kulların yoluna. Bu sure bu manaları içeriyor. Bir defa Hamd ile başlıyor. Hı hı. Buradaki hamd Allah'ın büyüklüğü karşısında duyulan hayranlığın ifadesidir. Hı hı. Allah ne kadar büyük, ne kadar yüce, ne kadar muhteşem. Biz o bir biz güzel bir şey gördüğümüz zaman ona hayranlık duyarız. Aa ne güzel deriz. Bu hamdü sena zaten hamd kelimesi hamimden, medih kelimesinden aynı harfleri taşıyor methetmek demektir, övgü yağdırmak demektir. Allah'a övgümüzü, hayranlığımızı sunmak. Bu hamd kelimesinin üç tane manası var. <gülüyor> Elhamdülillahi derken, eğer kendi hamdimizi, kendi hayranlığımızı, Allah'a övgümüzü sunmak istiyoruz. Ben Allah'a hamd ederim demektir. Halbuki başında artıkil var bunun. D manasına gelen İngilizce'deki. Elhamdül hamd cinsi, cins içinse bu. Yani bütün hamdler kuşların ötüşünden tutun suların çağıldayışına kadar ne kadar güzellik ve güzelliğin şeyi varsa, dile geliş şekli varsa hepsi Allah'adır. Yaratan'a gider. O güzelliği kim yarattıysa o güzellikten doğan sonuçlar da ona hak, onun hakkıdır. Bu ikinci bir hamdır. Yani bütün mahlukatın, bütün varlığın hamdi Allah'a döner. 3. manası efendim. Elhamdülillah hamd Allah'a mahsustur. Burada da elhamd mutlak kelimenin kemaline atfedilir. Yani mesela ben bir su dersem size bir, bir dolu bardak su demektir o. Ham mükemmel bir hamd Allah'a mahsustur. Bu ne demektir? Allah'a hakkıyla hamd edebilmek ancak Allah'ın kendisine mahsustur. Allah'ın kendisine mahsustur. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Mâ hamidneke hakka hamdik ya Mahmud." diyor. "Biz sana hakkıyla hamd edemedik ey hamde layık olan." diyor. Fatiha kelimesi açış demektir. "Seb'a minel mesan ve'l-Kur'an'el Azim." diyor bir ayette. Biz sana Seb'ül Mesani'yi ihsan ettik, gönderdik ve bir de Kur'an'ı gönderdik diyor. Vel Kur'an el-Azim. Sanki Fatiha bütün Kur'an'a bedelmiş, denkmiş gibi. İfadede öyle diyor. Biz sana Fatiha'yı, Seb'ül Mesani'yi ve Kur'an'ı indirdik diyor Cenab-ı Hak. O zaman Fatiha'ya Kur'an'ın kalbi diyebilir miyiz? Kur'an'ın kalbi ve Kur'an'ın bütün Kur'an Fatiha'nın tefsiri gibidir aslında. Anahtarı gibi. Anahtar. Ön sözü diyebiliriz. Ön sözü. Giriş, girizgah. Peki o zaman dinin özü de diyebilir miyiz? Dinin özü zaten şimdi. Dinin özü olduğunu nasıl anlatacağız? Bir defa nasıl başlıyor? Elhamdülillah. Hamd Allah'a mahsustur. Şimdi sen merak ediyorsun. Bu bizim Allah dediğimiz Bu var olan vacibül vücut. Bu nasıl bir şeydir? Rabbül Alemin. Rabbül Alemin kelimesi Allah'ı açıklıyor. Tefsir ediyor yerden. Alemleri yaratan, alemleri besleyip büyüten, alemleri geliştiren Rabb olan Allah oluyor. Sen soruyorsun şimdi aklı zihninden yine. Bu Rabbül Alemin ne demektir? Evet. Errahman, merhamet sahibidir. Ne demektir sonsuz? Bütün varlığı kuşatmıştır rahmeti وَسِعَتْ كُلَّ şey diyor zaten Cenab-ı Hak. Başka ayette. O ayet bunu açıklıyor. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır diyor. Onun dışında hiçbir şey yok. Bütün bu kainat dediğimiz bu varlık Rahman ismi şerifinin tecellisidir. Daha şöyle söyleyeyim. Rahman ismi şerifine indekslidir. O ismin tecellilerinden meydana gelmiştir. Peki Errahim, Rahman dedik. Sonsuz genişlikte bir rahman, bir merhamet, bir rahmet, rahim, sonsuz derinlikte bir merhamet, kayırma manası oradan çıkıyor zaten. Şimdi sonsuz genişlikte her varlığı kaplamış, sonsuz derinlikte rahim oluyor. Şimdi biz bu merhameti, bu rahmeti, bu Rabbül Alemin'i işitince şöyle bir geçiyoruz, değil mi? Bizim böyle güzel bir Allah'ımız var. Nasılsa hiç bize bir şey olmayacak. Bizi kayırıyor, konuluyor, gözetiyor, besliyor, büyütüyor. Deyince biz böyle biraz gevşer gibi olunca orada bir uyarı geliyor. Sakın ha gevşemeyin. Maliki yevmiddin. Din gününde, mahşer gününde tek hakim size hesaba çekecektir. Ona göre hareket edin. Şimdi dikkat edin. Şimdi nasıl kelimeler birbirlerini takviye ederek, çivi, vurgulayarak gidiyor. Böyle bir şey yanlış anlamaya yer bırakmayarak. Hiçbir şekilde Kur'an'ın bahsettiği, ortaya koyduğu hiçbir meselede yanlış anlamaya izin vermez. Hele Allah hakkında. Allah kendisi hakkında yanlış kanaatlere, yanlış düşüncelere, insanların sapmasına katiyen izin vermemiştir. Ona meydan vermeyen bir ayet, bir suredir bu. Belki İhlas Suresi'nde de bunları Tabii. takviye ediyor. Peki edelim. hocam bu kadar sıklıkla, bu kadar çok okunmasının sebebi ne oluyor? Yani her seferinde bir kez daha hani insanın kalbine nakşetsin diye mi? Ya da e, bunu hatırlatsın diye mi? Çünkü insan Efendim, çok çabuk unutabiliyor. Şimdi ilim ispat eder. İkna etmeye uğraşmaz. Din ikna etmeye uğraşır. İkna etmek için bir şeyin sık sık tekrar edilmesi gerek. Onu sende alışkanlık haline gelmesi için. Birçok alışkanlıklarımız tekrarlardan meydana gelmiştir. İşte ayakkabımızı nasıl giriyoruz, kravatımızı nasıl bağlıyoruz, suyu nasıl içiyoruz, sabahleyin saçımızı nasıl tarıyoruz. Bunu ilk defa yaptığımız zaman ellerimiz titrer. Ama bunu her gün günde 8-10 defa yaptığımız zaman bir ömür boyunda alışkan. Din Telkin üzerine kuruludur. Telkin de tekrara dayalıdır. Mesela Rahman Er-Rahman suresinde 30 küsur defa فَبِيَيَّ عَلَىٰي رَبِّكُمَّ diyor. Allah'ın hangi bir nimetini inkar edebilirsiniz diyor. Tek tek tek tek tek tek sayıyor. Bu bir, şiş, bu bizim dilimizde de var. Müzikte de var, nakarat denilen bir şey var. Edebiyatımızda da var, şiirde de var, türkülerimizde de var. ''Gönüldendir şikayet, kimseden feryadımız yoktur.'' diyor. ''Bela dildendir, ol elinden dadımız yoktur.'' ''Gönüldendir şikayet, kimseden feryadımız yoktur.'' Yani biz kendi gönlümüzden şikayet. Bunu mahlas beyt olarak her dördün sonunda bunu kullanıyorlar mesela. Daha Bütün şairler buna benzer şeyler söylüyor. Onun için çok okunmasının sebebini şimdi, bir, bir yönü bu. Yani bir, bir musiki, bir şiir alışkanlığının, bir edebiyat şeyinin bir başka formu gibi veriyor. Çünkü bu insan diliyle gelmiştir. Yani bunu insanlar okuyacaklar. Hı hı. Kendi insanların konuştukları dillerde buna benzer şeyler, özellikler var. Allah kendi dilini kendisice Allahça konuşmuyor. Allah nasıl ki biz çocuğa hitap ederken, hı hı. o çocuğun anlayacağı dille konuşursak, Allah da bizim anlayacağımız, bizim mantığımıza göre, bizim zevkimize göre konuşuyor daha doğrusu. Zevk alalım diyor. Ondan sonra ne oluyor? İyyâke nâbudû Böyle bir Allah'ın karşısındayız. Ey Allah'ım ancak sana ibadet ederiz. Ondan sonra putlara tapmak falan Madem Allah böyledir, kayırıyor. Bu dünyanın da öbür dünyanın da Allah'ıdır. Bütün eski dinlerde tanrılar çoktur. Her her fonksiyona, tabiattaki her fonksiyona bir tanrı uydurulmuştur. Gök tanrı diyor, mesela Cengiz Han bile. Gökyüzünde diyor, gök tanrının yasaları geçerli olacak, yeryüzünde Cengiz Han'ın geç yasaları geçerli olacak diyor. Şimdi, gök tanrı ayrı, yer tanrısı ayrı, kara yer tanrısı ayrı, ölüm tanrısı ayrı. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de tevhid var, tanrı bir tanedir. Göğün de tanrısıdır, yerin de tanrısıdır. Dünyanın da tanısıdır, ahiretin de tanısıdır. Aslında çok da belki uzağa gitmeye gerek evet. yok siz dediniz evet. ya e, eski dinlere. Evet. Burada çok ciddi manada diğer semavi dinlere de atıf var aslında. Semavi yani dinlere de atıf var. Yani benden isteyin de hep diyor ya. Semavi dinlerin yanlışlarına da atıf var. Evet. İyya kenabudu. Ancak sana, sadece sana demektir. Şimdi Hristiyan gidiyor. Allah'a tapıyor. O biliyor Allah'a taptığını. Allah'a da inanıyor. Ama Meryem Ana'nın önünde gidiyor. Ey Meryem Ana diyor. Allah aracı ol da işte o beni sevsin yahut dülamı kabul etsin falan. Onu da kaldırıyor Allah. E, Kelime-i Şehadet e, Hazreti Hz. Evet. Muhammed için kulu evet. ve elçisidir. Önce hani kulu Tabii. ve elçisidir bunu evet. da vurguluyor. Orada evet. dahi belirtiyor. Zerni ve men halaktu vahiden diyor. Beni ve benim yarattığımı bana bırak diyor Allah. Baş başa yani bizi araya kimseyi sokma kimse girmesin ibadette de öyledir, duada da öyledir, aç evini, Allah senden dua bekliyor, bana dua edin ben kabul edeyim diyor, açık mesaj veriyor, açık çek veriyor bize. Biz başka bir aracıya ihtiyaç yok artık, efendim, türbenin, caminin, mabedin sadece mekan olarak konsantrasyona faydası vardır. Yoksa biz türbeye gidip de ortada yatandan bir şey istemiyoruz. Aslında çok da iyi oldu bu mevzunun açılması. Evet. Çünkü şu anda Eyüp Sultan'a çok yakınız. Çok yakınız. Eyüp Tabii ki de da çok muhterem ben. bir zat. Evet. Çok önemli bir şahsiyet. Evet. Yani İslam'da da çok önemli bir yere evet. sahip. Ee, Medine'de Hz. Muhammed 7 ay onun evinde kalmış. Ve evet. hatta vahiy katibi. Evet. Bunlar çok çok önemli. Hı hı. Ama mesela Eyüp Sultan'a gelip de elbette dua okunur ama... Gidip de Eyüp Sultan'dan istemek gibi bir şey olmaz. Eyüp Sultan'dan istemiyoruz. Peygamberimizin de türbesini gidip Medine'de ziyaret ediyoruz. Yine peygamberden bir şey istemiyoruz. Es salatu ve Selam aleyke ya Rasulallah. Allahümme salli aley seyyidine Muhammed. Ey Allah'ım sen bu Muhammed'e rahmet eyle, salatu selam eyle. selamet olsun, ruhu şad olsun manasına. Biz peygambere dua ediyoruz. Her şeyi Allah'tan istiyoruz. Bütün dualar ona... Bütün istekler O'ndan. Evet. İbadet bu demektir zaten. O'ndan bize gelene vahiy diyoruz. Bizden O'na giden söze de dua diyoruz. Allah, bu bu kadar. Ha şimdi, bur, biz iyyâke na'budu, biz ancak sana ibadet ederiz. Ve iyyâke nestâhin, biz ancak senden yardım isteriz. Şimdi bitti mi? İlk istediğimiz yardım nedir? İhdine sırâta'l müştâkî. Allah'ım sen bizi doğru yoldan ayırma. Doğru yolda devam ettir. İhdine sıratal müstakimin. Hidayet üzere, doğru yol üzere bizi tut. Bizi saptırma, şaşırtma. Bir tek dua istiyoruz Allah'tan. Doğruluk, dürüstlük. Demek ki dünya hayatı da, ibadet hayatı da, ilim hayatı da, adalet dediğimiz hayat da Hepsi doğruluk üzerine kuruludur. İlmin vazifesi nedir? Doğruları bulmaktır. Yani ister jeolojiden tut bilmem, biyolojiye kadar nedir bu hastalığın esas sebebi? Doğrusunu o o mikrobu onun doğru tespit yapmaktır. İlmin vazifesi. Adaletin vazifesi nedir? Hakkı, hakikati, gerçeği yani doğruyu ortaya çıkarmaktır. E, dinde Yalandan, riyadan, sahtekarlıktan uzak duracaksın. Dinin gayesi ahlaktır. İnsanı kemale erdirmek. insanı geliştirmektir. İhdine sırat-ı müstakim. Niçin onu istiyoruz? Çünkü bir başka ayette diyor ki: Kul inna rabbiy ale's sırat'il müstakim. Ya Muhammed de ki benim Rabbim doğru yol üzeredir. Allah bize yalan, yanlış hiçbir şey bildirmemiştir. Ne bildirdiyse haktır, doğrudur. Öyleyse sen de ona ibadet ederken doğruluktan ayrılmayacaksın. Hayatın boyunca doğruluktan ayrılmayacaksın. Hı hı. Sizi birisi arkadaşınız size çok iltifat eder, yakınlık gösterir, sevgi, şefkat falan gösterir. Bir ömür boyu dost bilirsin ama seni bir defa aldattığı zaman ay dersin biter gider o iş, biter. Hazreti Mevlana diyor ki Siz Riya cübbesini Biçersiniz, dikersiniz, birbirinize giydirirsiniz ama o cübbeyi Allah'a giydiremesin. Allah bizden sadece samimiyet ve dürüstlük istiyor. Dürüst olacağız ve samimi olacağız. Samimiyet nedir? Kalbi kullanmak demek ki. Dünya işi beyinle yürür, ahiret işi kalp ile yorur. Samimiyetten başka bir şey istemiyor Allah bize. Çünkü bir başka ayette buyuruyor ki, اِلَّا et Allah'a bir kalbin selim. ''Ancak Allah'a sağlam, temiz kalple gelenler kurtulacaktır.'' diyor. Allah'ta başka bir yol yok. Onun için İhdine Sırat-ı Müstakim. Bu yol, olabilir ya biz, sadece İhdine Sırat-ı Müstakim diyerek kalsa, derdik acaba bu nasıl bir doğru yol? Halbuki o doğru yol da tefsir ediliyor Fatiha'nın içinde. ''Sırâtallezîne en'amte aleyhim'' Kendilerine nimet verip kolladığın, şaşırtmadığın ve yoldan çıkartmadığın, gazaba uğramamış kulların yoluna. O doğru yolu da tarif ediyor. Bu doğru yol nedir? Yine nebiyyîne ve's-sıddîkîne ve's-şühedâî ve's-sâlihîn ve hâsûne uleykem râfîkâ'' Bizim doğru yol gösteriliyor, doğru yol çizilmiş, bize sadece peygamberin ayak izlerini takip etmek kalıyor. Peygamber, nebiyyine, nebiler, sıddikler yani iman sahibi, büyük veliler, şehitler, Allah yoluna can verenler ve salihin ve iyiler. Sen onların yolundan gideceksin. Niçin seviyoruz, Niçin seviyoruz Eyüp, Sultanı? Eyüp Sultan'ı? Çok iyi bir insan olduğu için. Niçin seviyoruz Mevlana'yı, bilmem işte Emir Sultan'ı, hangi? Şeyh Şabanı Veli'yi Hacı Bektaşı Veli'yi, Hacı Bayramı Veli'yi Settinleri kim aklına gelirse bunlara diyoruz ki Evliyaullah ne demek Evliyaullah Allah dostları demek Allah dostlarını niye seviyoruz İyi insanlar bizim önderlerimiz oldukları için seviyoruz bize örnek oldukları için seviyoruz Hazır Akşemsettin'den bahsetmişken evet. şunu da söyleyelim evet. Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fethettikten sonra Akşemsettin ee, Eyüp Sultan'ın e, burada Kendim, fethi, hayatını kaybetmiş olduğunu ve yerini gösteriyor. Efendim, Molla Gürani'nin teşvikiyle İstanbul'a gelmiştir o ordu. Edirne'de divan kurulup paşalar ve o divanda sadece iki tane din adamı var. Birisi Akşemsettin, birisi Molla Gürani. Hı hı. Molla Gürani diyor ki efendim bu sefer kuşatılsın İstanbul fethedilebilir. Akşemsettin diyor ki kuşatın fethedilecektir diyor. Evet, evet, evet. Bunun üzerine hatta dedikodu fetih işte, kuşatma uzuyor tabi 52 gün sürüyor Nisan ayının başından 29 Mayıs'a kadar düşünün yani Nisan ayının 4'ünde falan başlıyor kuşatma demek ki 55 gün sürüyor bu kuşatma Hı -hı. işte o zaman asker gevşiyor diyorlar ki tabi bu kadar tecrübeli komutanlar bu kadar tecrübeli paşalar umur görmüş askerler varken onların sözüne kulak verilmedi de bir mollayla bir dervişin, bir şeyhin sözüne uyularak gelirse işte böyle fetih uzar ve asker arasında moral bozukluğu falan başlıyor. Fatih gönderiyor şeye, Ahmet Paşa'yı. Onlar settin ve diğer ülema ve şeyler, o büyük yaşlılar, ok meydanındalar. Fatih burada Sakız Ağacı şehitliğinde karargahı, bir tanesi de Maltepe'de, o şeyin Maltepe girişinde. Haliç tarafını kontrol etmek istediği zaman sakız ağacına geliyor bu tarafa. At üstünde öbür tarafa zeytin burnundan denize kadar olan kısmı da oradan kontrol ediyor. Tabi günlerce oluyor. Ahmet Paşa'yı gönderiyor. Git diyor. Fetih müyeser demişti diyor. Bize diyor çağır gelsin. Haber getir. Ne zaman müyesser? Bak elli gün burada bekliyoruz. Hiçbir şey olmadı. Akşam Seddin diyor ki sakın kuşatmayı kaldırmasın. Bu sefer fetih müessir olacak. Ne oluyor? Geliyor şimdi Ahmet Paşa. Diyor ki bu sözle diyor. Edirne'de söylediği söz arasında hiçbir 파rtu yine müessir olacak. Bana gün versin diyor. Gün. Tekrar gidiyor Ahmet Paşa. Akşam saatine. Akşam saatten diyor ki bugün cuma. Cumartesi, pazar, pazartesi 3 gün istirahat verin askere diyor. Asker savaşa şek duysun. Hı hı. İstirahat versin diyor ve silah bakımı yapsınlar, kuşat bir şey olsun. Salı sabahı diyor erkenden, fecir vaktinden namaz erken kılınsın ve namazdan sonra surlara şey inşallah diyor öğle namazını içeride kılacağız. Kuşluk vakti diyoruz işte saat 9.30-10 gibi İstanbul fethediliyor. Çünkü Akşemsettin'e güveni çok fazla. Ve Akşemsettin söylüyor değil mi? Yani ölümünden 800 sene sonra Eyüp Sultan'ın türbesi evet, yapılıyor. Evet işte diyor ki... Tarih kitapları yazıyor tabii Eyüp Sultan'ın bu kuşatma şeyle Emevi ordusuyla ilk İslam ordusuyla buraya gelip burada vefat ettiğini biliyor. Kitapları evet. öyle yazıyor evet. İstanbul'da. Hı hı. Ama İstanbul'un neresinde? neresinde? Akşemseddin ah geziyor böyle. Böyle bir şey ediyor. Bir manevi bir işaretle. Diyor ki burasıdır. Oraya bir şey diktiriyor. Akşemseddin. Ah Çubuk. Ertesi günü gelin diyor. 6-7 metre kazıyorlar. Toprağın oradan çıkıyor. Zaten türbe çok derinde tabii, burada. Tabii. Türbe evet. yapılıyor. Evet. Onun arkasından da zaten cami Geliyor. yapıyor. Hocam ihlasa geçmemiz gerekiyor. Geçmemiz çünkü zaman çok çok gerekiyor. takıyor. Evet. İhlas de. suresinin anlamını rica ederim. İhlas suresinin anlamını. Ve tabii anlamını... önemini. Evet. İhlas suresi de aynen Fatiha suresi gibi. Hatta şimdi burada Fatiha'da Cenab-ı Hakk'ın vasıfları, özellikleri söyleniyor. Hı hı. Halbuki İhlas suresinde ne olmadığı da söyleniyor. Burada ne olduğu anlatılıyor. İhlas suresinde ne olmadığı anlatılıyor. Kul huvallahu ahad, Bismillahirrahmanirrahim De ki o Allah'tır, o tektir. Allah samettir, ilktir. Ne doğmuş, ne doğurmuş, ne bir şey ona denktir. Böyle bir sure. Hı hı. Burada Bak şimdi, şimdi Allah hakkındaki bu yanlışlar Dediler ki Mekke müşrikleri geldiler Dediler ki sen Allah Allah diyorsun Rabbül Alemin diyorsun Bunun dediler şeyi nedir Maddesi nedir yani altından mı Gümüşten mi Deyince peygamber efendimiz Bu ayeti okudu onlara Bu sureyi okudu Medine'ye geldikten sonra Necran Hristiyanları geldiler Dediler ki bize Allah'tan bahsetti. Allah nasıl bir varlıktır? Deyince Peygamber Efendimiz yine bu ayeti okudu. Yahudiler geldiler, dediler ki Allah'ın kolu nasıl? Çünkü Tevrat'ta Allah diyor kuvvetli bir boğa gibiydi diyor. Ayakları ve diyor pazuları çok kuvvetli. Kolu ve bacakları nasıl diye Tevrat'tan bilgiyle gelip soruyorlar. Peygamber Efendimiz de onlara yine bu ayeti okuyor, bu sureyi okuyor. Ne demektir? De ki Allah bir tektir, birdir, tektir. Samet nedir? Son demektir, son. Allah bir şey değil şey. Allah bir şey değildir. Şeyleri yaratan'dır diyor Peygamber Hı. Efendimiz. Çünkü Allah'ın mahiyeti hakkında bizim aklımız idrak edemez. Allah ehaddir. Ahadiyet nedir? Allah'ın kendisi hakkındaki kendi şahadetidir. Şehidallahu ennehu la ilahe illa Allah şahittir ki kendisinden başka tapacak ilah yoktur. Bizim onun hakkındaki bilgimiz vahdaniyettir. Biricik olduğunu biliyoruz. Onun için ahad vahiy ile bize bildiriyor. Ben tekim diyor, biricik. Ha. Ve bu bir sayı cinsinden bir değil. Eşi benzeri olmamak Olmayalım. cinsinden Hı -hı. birdir. Çünkü sayı vahid diye başlıyoruz biz ona vahdaniyet diyoruz buna ahadiyet diyoruz Ahadiyet Allah'ın kendi birliği hakkındaki kendi birliği bilgisidir kendi inancıdır Allah kendi varlığına da şahitlik yapıyor Allah'lığına şahitlik yapıyor peki samet nedir? samet som demektir som. som katıksız yani herhangi bir şeyin terkibi değildir su gibi h o değildir yahut bir bileşen değildir bir bileşik değildir Yahut herhangi bir madde değildir, cisim değildir, ceset değildir, şekil değildir, enerji değildir, melek değildir. Bir şeyle konuşurken, bir Yahova şahidiyle konuşurken, Allah nedir dedim sence? Allah ruhtur dedi. Bak dedim, ben sana Kur'an'dan bir misal vermiyorum. Janjak Rousseau dedim sana söylüyorum. Janjak diyor ki, Allah'ı kendi ruhum cinsinden bir ruh olarak Bilmek ve öyle inanmak, Allah'ı küçültmek olur diyor dedim. Kendi ruhumun seviyesine hı hı. alçaltmak olur, indirgemek olur diyor dedim. Bedenimize göre ruhumuz nasıl daha üstün bir varlıksa, Allah'ın da ruha göre daha üstün bir varlık olması gerekir diyor. Bunu aklıyla diyorum Can Cekrusev, bir filozof tabii onu öyle söylüyor. Ve bu yüzden afaröz edilmiştir. Çünkü Hazreti İsa ile Ruhul Kudüs'ü ve Allah'ı 3 tane Tabii. yapabilmek için Tabii. aynı cinsten olmaları lazım. Ruhul Kudüs diyor Cebrail, Allah büyük ruh, Ruhul Kudüs aracı ruhtur. İsa'ya da ruh üflediği için, ondan sonra İsa da işte Tanrı'dır yani bir yerden sonra falan. Bunu şey, bunu reddediyor. Yalnız hocam bir Yevuba şahidi nedir, Jan-Jakruso ile cevap vermeniz ilginç olmuş gerçekten. Efendim hayır şimdi ona Kur'an'dan niye cevap vereyim? Tamam. Ha şimdi Kur'an'daki Peygamber Efendimiz diyor ki فَرْجِيَ الْبَسَرَ her مِنْ فُتُرْ Allah mükemmeldir, Allah muhteşemdir. لَمْ يَلِدْ Doğurmamıştır. وَلَمْ يُولَدْ Doğurulmamıştır. Yani ne doğmuş, ne doğurulmuş. Ne anası babası var, ne de çoluğu çocuğu var. Hı hı. Geldiler çünkü, Peygamber Efendimiz'e sordular. Allah'ın, Allah'ı kim yarattı dediler. Bak üç tane sual geçti, müşriklerin sorusu geçti. Hı hı. Peki Allah, Allah, Allah her şeyi Allah yarattı diyorsun ama Allah'ı kim yarattı, Allah'ın babası, nesebi nedir diye sordular. Hı hı hı. Şimdi bu sorular Mekke müşrikleri soruyor, şimdi de soruluyor aynı soru. Çocuk diyor ki, peki baba diyor, Allah'ı kim yarattı diyor. Demek ki bunlar insanlığın, Bine'l evvel ilal ahir, kıyamete kadar zihinsel problemleridir, evet. onları çözmesi lazım yani Mekke müşrikleri yanlış soru soruyorlar da şimdiki insanlar yanlış sorular soruyor. Ve tabi görüyoruz bu. ki evet. Fatiha ve İhlas sureleri evet. e, en temel sorulara evet. cevap veren sureler. Allah hakkındaki yanlış kanaatlara, yanlış bilgilere, yanlış Hı. şartlanmalara katiyen izin vermemek, evet. orada Allah'ın anlatıyor. Ne olduğunu anlatıyor. Nasıl bir Allah olduğunu anlatıyor? Evet. Burada da nasıl bir Allah olmadığını anlatıyor. Anlatıyor. Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Tamam. Ee, veda ediyoruz birlikte ama ben bir rica şey ediyorum tamam onu da söyleyeyim evet. buyurunuz. İhlas Suresi Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Kur'an'ın Üçte birine bedendir. Evet, evet, evet. Biz üç defa ihlası okumakla sanki Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle okumuş gibi oluyoruz. Üç ikhlas bir fatiha olmasının sebebi de odur. Öyle evet. anılmasının Peki, sebebi. Peki, evet. o zaman evet. e, malum Ramazan ayı içindeyiz. Evet. Sizin mesajınızla izleyicilerimize veda edelim. Ben Perin Çift. Remin ışıkla sizlere veda ediyoruz ve burunuz mesajımızı izleyicilere ne Mesajımız, dersiniz? Mesajımız bol bol besmele, bol bol fatiha, bol bol ihlas okusunlar. Peki, çok Çok okusunlar bu çünkü Kur'an ayıdır. Peki, sağolsun.